İbn-i Teymi'ye Rahimahullah, akide kitaplarına baktığınızda, onun kitaplarına baktığınız zaman muhaliflere ne yapıyor biliyor musun Salih Hocam? Demin sana soru soruyor ya o kız çocuğu veyahut da herhangi birisi. Özellikle siz öğretmen olarak Türkiye okullarında devamlı yuvarlak siyasi olmanız gerekiyor. Gerçekten bu bir gerçekti. Yoksa hemen adamı postalarlar. Çok yuvarlak, yalnız buradaki yuvarlak kelimesini kullanmakta. Yani e, yani din, dine ayrı olan sözler kullanmak demek değil. Ve İmam İbni Teymi'ye rahmetullah bu tür muhalifler olduğu zaman ne yapıyor soru soruyor. Mesela örneğin şimdi bana ben bir öğretmen olarak bir Alevi bana soru sordu. Hocam Aleviler Müslüman mı? Tamam mı? Müslüman inseyini İslam'ın gerekleri nedir? ne yapıyor Ebün Tevmiyye mesela o zamanki sofiler, o zamanki cehmieciler, mutezile şunlar bunlar soruyor. Sen kelime-i şehadeti kabul ediyor musun evet? Manası nedir? İşte böyledir. Peki siz imanı rükünlerine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Veya hoca hocam imanı rükünleri nedir? Ne yapıyor o zaman? Açan dinliyor, açıklıyor. Böylece ona ne yapmış olur? Ona güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklamış olur. Mesela siz mesela madem ki siz kelime-i şehadeti söylüyorsunuz, bu kelime-i şehadet işte İslam rükünlerinin birinci rükünüdür. Siz bunu biliyor musunuz? Hocam İslam'ın rükünleri nedir? İşte o zaman ne yapıyor? Ona cevap vermek için ona kapı açmış oluyor. Dolayısıyla mesela özellikle Türk okullarındaki gibi bir şeyde, yani çocuk bana soru sordu, ben... Aleviler falan kaçtırmadı. Ben soru soruyorum. Mesela İslam'ın rükünleri nedir? Ben ona açıklık getirdim. Yani kalktık ben Alevi şöyledir, Mütezili böyledir, Efendim Rafizi böyledir, İsmaili böyledir demedim. Yani ister bu soruyu soran, ister büyük olsun ister küçük olsun. Davetçi bir kişi bu konuda geçmiş alimlerden örnek alması gerekiyor. Yani bu tür muhaliflerle nasıl davranıyorlardı. Onlara karşı tavırları neydi? Nasıl cevap veriyorlardı? Onun için İbn Teymiyye rahimeullah ondan nefret etmelerine rağmen kendi aralarında İbn Teymiyye'nin her konuda mükemmel bir insan olduğunu söylüyorlarmış. Düşmanları bile. Aynı cahili toplumdaki insanlar mesela ve A.S.'nin aleyhinde çalışıyorlar ama Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuduğu zaman geceleyin birisi oradan birisi buradan gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuyuşunu dinliyorlar. Hiç kimsenin bir, hiç bir diğerinden haberi yok. Sonra tabii eve dönmek istedikleri zaman birbirleriyle karşı, karşılaşıyorlar. Ondan sonra birbirlerine söz veriyorlar bir daha gelmeyeceğimizi. Tekrar geliyorlar. Ve kendi aralarında biz biliyoruz ki Muhammed söyledi. Muhammed'in söylediği hak şeydi, haktır, Resul'dür. Ama tarih boyunca biz onlarla ne yapmışızdır? Onlarla işte şöyle şöyle şöyle savaş vermişizdir, karşılık vermişizdir. Onun için onların bizden daha iyi olmasını istemiyoruz hocam ve işte bundan de... dolayı hava kuvvetlerine dayanarak mücadele veriyorlar. Hocam gerçekten yani böyle durumlarda ölçüyü söylemek en doğrusudur. Bak ölçü budur. Sen kendi durumunu Yok, ona yani göreceksin. soru soru yönelterek hocam. Evet. Devamlı soru yönelterek İslam'da yani. İbn böyle yapıyordu. Yani geliyor on bir sürü insan onu dinliyor. Aralarında Sofi var, Cehmiyye var, vb. ne var. O şahısların ders halkasından faydalanmalarını istiyor. Kaçırtmıyor onları. Soru soruyor. O, o, he? o soru soruyor. Önce tabii o soruyla cevap veriyor. He. Yani soruya karşı soru. Sen soruyorsun. O soruyor sana. Sen onun sorusuna karşı soru soruyorsun. Ondan sonra sen kendin cevap lıyorsun. Ondan sonra kendisi ne yapıyor? Payını alıyor. İster kabul etsin ister kabul etmesin. Ben, ben sınıf okulunda bir öğretmen olarak idare beni sorguya çektiği zaman ben diyeceğim ki ben alevilik hakkında konuşmadım. Çocuk bana şöyle sordu ben de anahtar soru sordum. Mesela İslam'ın rükünleri ben dedim ki İslam Müslüman olabilmek için işte İslam'ın rükünlerini, iman rükünlerini iman etmesi gerekiyor. Hocam imanın rükünleri nedir ben de onu açıkladım. Ben alevilik konusunda ağzımı açmadım. İsterseniz tescil yaptıysanız veya da tescille yapabilirsiniz. Mesela okul her sınıfa bir tescil koyabilirsiniz mesela. Tayip koyabilirsiniz. Seslerimizi dinleyebilirsiniz. Yani orada hiçbir zaman şey yapamaz. Yani bir ipucu tutamazlar. Onun için gerçekten mesela mecliste olsun. okullarda olsun, üniversitelerde olsun böyle baskının olduğu yerlerde öğretmen çok uyanık olması lazım. Uyanık olabilmesi için de geçmiş alimlerin, davetçilerin özellikle eziyet ve işkence gören davetçilerin kitaplarını okumak lazım. Mesela Ebu Hanife Rahimahullah yani o zamanki halife onun kadı olmasını istiyordu. O, o zaman da yani Ebu Hanife Rahimahullah o kadının döneminde yani halifenin döneminde o insanlar içerisinde en hallemesiydi. Dolayısıyla istiyor ki böyle bir adam kadılık görevini alsın. Tamam mı? Ona işte teklif edince ona bazı sorular soruyor. Onun sorulu, sorularına cevap vererek, yani hani halifedir ya, çünkü halifeye karşı biat ettikten sonra ona çıkış yapmak caiz değildir. Ama güzel bir üslupla ona cevap veriyor. Soru soruyor cevap veriyor. Ondan sonra diyor ki işte ben bundan dolayı diyor, kadı kadılık yapmak istemiyorum. Atın diyor hapise. Allah'a emanet. İmam bin öyle. bin yine öyle. Tabii. Tabii canım, yani, e, bazen... İmam Şafii Irak'ta niye kaçtı? Şey, e, niye gitti Irak'ta? Dolayı, değil mi? İşte e, Sünniler ile Şiilerin baskısına şey dayanmayarak da Tabi yani. canım adam ondan sonra Mısır'a gitti Mısır'a gitti daha çok büyük bir cephe açtı Orada Malikiler daha çok fazlaydı evet. Oraya gidince tabi Şafii gibi Bir adam evet. Halbuki İmam Şafii <gülüyor> İmam Malik'in öğrencisi ama tabii Allah Celle herkes herkese ayrı bir ayrı bir, bir değer verir. Kaç defa ona suikast yaptılar İmam Malik'in öğrencileri. Hatta bir ara fecil namazından mescitten evine gitmek isterken onun bu İmam Malik'in mensuplarından alim bir kişi böyle köşede saklandı. Elinte sopa var. İmam-ı Şafii oradan geldiği zaman ona bir vuruyor. Allah Celle Celaluhu onu kurtardı yani ölmedi. Tabii ya Diyor ki çünkü İmam Şafii buraya geldikten sonra da İmam Malik'in ilmi sıfıra iner. Yani hiç kimse Malik'i olmaz artık. Herkes Şafii'ye olacak. <gülüyor> Taassubluğa bak yani. Taassub, kıskançlık. Yani bak ilim, talebeler arasında dinde nasibini almayan insan çok kıskançlık oluyor. O zaman da bile bu var. Tabi canım o zaman var, bu zaman var her, şey var, her zaman var. Tabii. Şimdi öğretmenler mesela kendi aralarında mesela diyelim ki şu her öğretmenler birbirlerini tanırlar. Her öğretmen diğer öğretmenin seviyesini tanıyor. Bakıyor ki mesela onun seviyesi üzerindeyse ondan kıcık kapıyor, onu kıskanıyor. Kıskançlığı onu düşmanlığa sevk ediyor. Ondan sonra bakıyorsun ki her konuştuğu şeyde ona muhalefet ediyor. Sırf ona ondan kıskandığı için. Halbuki o da biliyor ki onun ısrar ettiği söz doğru değildir ama işte böyle sevmiyor ya kıskançlık kıskan, kıskanıyor. He. Bu zenginler arasında var, bu komşular arasında var, bu akrabalar arasında var, kardeşler arasında var. Yani Yusuf'un Yusuf'un Yusuf hani Yusuf Yusuf şey Yakub'un çocukları Yusuf, ve esamin kardeşleri, abileri mesela. Bundan olmadı mı? Habil Kabil hadisesi kıskançlık değil miydi? Allah Celle Celaluhu onun kurbanını kabul ediyor, bunun kurbanını kabul etmiyor. Kıskandı onu öldürmeye çalıştı. Yani bu tarih boyunca bu olmuştur. Çünkü iblisin var olduğu müddetçe hani iblis diyor ya ayeti kerimede yani Allah Celle Celaluhu ona uzun uzun ömürlük verdikten sonra diyor ki ben senin kulların yollarında oturacağım. Var gücümle onları sana kulluk ettirtmemeye çalışacağım. Git diyor. Sana uyan sen de onlar hepiniz cehennemdesiniz. Benim salih kullarıma bir şey yapamazsın. Burada salih kul olabilmesi için tamam mı? Kuran ve Sünnetten ashabın anlayışına uygun nasibini alması gerekiyor. Yani salih olabilir, abid olabilir, ama ilmi yok, çok şaşar, çok pot kırar. Örneğin, hani biliyorsunuz o 99 kişiyi öldüren, 99 evet. kişiyi öldürüyor, ondan sonra tövbe etmek istiyor. Ben İsrail döneminde, ben İsrail oğulları döneminde, ondan sonra tövbe etmek istiyor. Diyor ki bana en alim kişiyi gösterin. Ona abid bir kişiyi gösteriyorlar ve Beni İsrail oğulları döneminde yani Ali Sattwast'ın risaletinden önce Beni İsrail oğulları rahipleri böyle mağaralara inziva çıkıyorlar. Aynı Ali Sattwast'ın Hira mağarasına çekildiği gibi inzivaya çekildiği gibi risaletten önce tabii. Risalet geldikten sonra bizim dinimizde inziva bir ibadettir. Ne yapıyor mesela abidler? Toplumdan ayrılıyor, gidiyor bir muarada. tamam mı? Orada hep Allah'a kulluk yapıyor. Ve diyorlar ki işte filan yere git, filan muaraya git, filan dağda filan muaraya git. Orada bir şahıs var. O sana bir ilaç bulur. Gidiyor oraya. Adam hastadır. Öyle ya. Sen hastasın, doktora gidiyorsun. Ama her doktor gerçekten doktor mudur? Her doktor da doktor değildir. Evet, doktorluk ismini almış. Aynı şekilde ilim ismini almış veyahut da abidlik ismini almış ama nasibini alamamış. Yani isim almak önemli değil benim ismim Muhammed'dir ama ben Muhammed'in yolunda değilim ne anladık yani bu isim bana bir faydası olmaz isim bana bir faydası olmaz bana faydası olacak şey o benim ismimin verildiği kişinin yolunda olup on, o yoldan ayrılmamak bana fayda verecek olur. yoksa isim vermez ben sünniyim bu isim bana bir fayda vermez ben ehli sünnet ve cemaatin yolunda gidiyor muyum gitmiyor muyum o bana faydası hı hı, olup zararı olup Çok olmayacak ve orada gidiyor mu araya diyor ki işte ben 99 kişiyi öldürdüm. Hayatımda hayırlı bir şey yapmadım. Bu hayatımdan bıktım mı sandım. Dolayısıyla bana bir çare bul. Yani adam hastadı ya. Doktora gelmiş. Bu doktordur. Bana bir çare bul diyor. Sen diyor 99 kişiyi öldürdün de ondan sonra tövbe etmek mi istiyorsun? Sen diyor cehennemliksin. Onu daha çok kızıyor. Öyle mi diyor? Adam tutuyor kolucu onu da kesiyor. Ha, Buna yüz olsun Sen de onlarla beraber ol Öldürdükten sonra tekrar işman oluyor Tekrar arıyor soruyor Diyorlar ki işte Filan köye gideceksin Orada bir alim var Oraya git O sana bir ilaç bulur Gidiyor bak adam samimidir demek Nice yollar katıyor Otobüs yok uçak yok Ne yok şu yok Yayan yani geçmişteki alimler mesela ne yapıyor adam ta Bagdad'tan Irak, Mekke'ye gidiyor yayan hadis öğrenmek için. Biz burada evimizden şu istirahate bir ders dinlemek için tamam, gelmiyoruz. Araba Ziyata, Arabamız ciddi var, ciddi benzinimiz var, dinleyelim. memneğimiz var, her çeşit evet. sebepler mevcuttur. Ama adam Irak'tan Mekke'ye gidiyor, tamam mı? <gülüyor> Necden Mekke'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor, yayan Muhammed bin Abdülveheb, Neç bölgesinden Irak'a, Irak'tan Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hep yayan. İlim tahsin etmek için. Biz buradayız, ev burada, tamam mı? Araba var, her şey var ama gitmiyoruz. Ve bu adam o kadar yollar kat ediyor. Demek ki adam gerçekten samimidir, adam hakikaten tövbe etmek istiyor. Ve Allah Celle Celaluhu bunun samimiyetini bildiği için Allah ona doğru yolu gösterecek. Gidiyor. Neticede varıyor bu adam. İşte diyor ki ben böyle böyle bir adamım. Ama ben diyor bu hayatımdan bıktım usandım. Pişman oldum. Tövbe etmek istiyorum. Acaba benim için tövbe var mıdır diyor. Tövbe etsem Allah beni affeder mi? <gülüyor> Tabii ki diyor Allah Celle Celle affeder diyor. Allah Celle Celle'nin tövbe kapısı sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar yani bizim anladığımız dille 24 saat açıktır ne zaman tövbe etmek istersen o zaman Allah senin tövbeni kabul eder ancak tövbe ettikten sonra o tövbeden önceki yapmış olduğun amellere dönmeyeceksin ve senin diyor tövbenin tövbe ettikten sonra tövbene sadık kalabilmen için bir daha senin eski toplumuna gitme çünkü senin toplum fasit bir toplumdur diyor oraya gitsen diyor tekrar o bataklığa he, tekrar o bataklığa düşeceksin diyor tövbeden sonra sana bir yer tavsiye edeceğim. Oraya git, oranın halkı salih bir halktır. Oranın toplumu salih bir toplumdur. Oraya gidersen, Allah o zaman sen tövbene sadık kalarak, tamam mı? Allah'ın rızasına kavuşursun. Tamam diyor. İşte burada alimler bu hadisten, bu hadisin şarihleri de aynı zaman hicreti tavsiye ediyorlar. Mesela bir memlekette kalıyorsun ama bir mahalleden bir mahalleye. Senin mahallen Fasit bir mahalledir, salih bir mahalleye seçiyorsun. Allah rızası için o mahalleden o mahalleye hicret etmek bir hic bir nevi hicrettir. Veyahutta şu şehirden bu şehire. Senin bulunduğun şehir fasit bir şehirdir. Başka bir salih bir şehir var. O şehire sırf bundan dolayı fasit bir toplumdan çıkıp salih bir topluma gitmek için bu da hicrettir. Allah rızası için olan hicrettir. Tamam mı? İşte bu ne yapıyor çünkü diyor ki işte o topluma gitmeyeceksin. Veya hatta bir memleketten bir memlekete. Veya hatta da yani darül İslam'dan darül Küfre. Biliyorsunuz hicret demek yani darül Küfür'den darül İslam'a hicret etmek. Bir de başka bir manası var. Kişi kendi günahlarını terk etmesi, hicret günahlarını hicret etmesi. Tamam mı? O, o günahlardan tövbe edip ayrılıp bir daha dönmemesi. Ve ondan sonra tamam diyor. Adam tövbe ettikten sonra. Bu doktorun reçetesini de aldıktan sonra reçeteye harfiyen uyuyor beyler. Aynen bir maddi doktor gibi. Sen gidiyorsun, mide hastalığın var. Ve insanoğlu maddi tıpta çok hassastır. Mide hastalığından dolayı mide hastalığına yakalanmış. Diyorlar ki işte şu doktora git, ona reçete veriyor. Diyor ki doktor, saat ikide kalkacaksın, bir bardak süt içeceksin, bir de iki tane bisküyt yiyeceksin. Bunları Aşmayacaksın acı yemeyeceksin şunu yemeyeceksin Peki diyor Adam saati kuruyor Saat iki buçukta Tam iki buçukta kalkıyor Bir bardak içiyor aşmıyor onu iki tane yiyor, onu da aşmıyor Bütün diğer yasaklardan ne Kaçıyor Dikkat edin İslam'da emir var ve yasak var Öyle değil mi Kur'an bunun için gelmiş Sana emrediyor seni yasaklandırıyor Kıssalar var şunlar bunlar var Doktor ne diyor? Seni yasaklıyor. Bazı şeylerden yasaklıyor. Ondan sonra yasak olan şeyleri de fazla almamanı tavsiye ediyor. Aynen ilaç gibi. Öyle değil mi? Ondan sonra işte şu hapları şu saatte yiyeceksin. Şu hapları şu saatte yiyeceksin. İki saatte bir, sekiz saatte bir neyse. Harfiyen bu adam bu tıbbi reçeteye uyuyor. Ama dine geldiği zaman... Yan çiziyor. Yan çizerek o... Kur'ani reçeteyi arkasına atıyor. Aynı beni İsrailoğulları gibi. Onun için Allah Celle Celalü beni İsrailoğullara gazap ederek ne yaptı? Onları onları ne yaptı? Onları lanet etti. Onun için bilip de yaşamayan Yahudilerin durumlar düşmüş oluyor diyorlar alimler. Niçin? Çünkü Yahudiler biliyordu, yaşamıyordu. Bilmeyerek ibadet eden o 99 kişiyi öldürüp taabide gittiği gibi bilmeyerek ibadet ediyor. İbadet ediyor ama bilmeyerek. Mı? o da Hristiyanların durumuna düşmüş oluyor. Çünkü Hristiyanlar cehlen ibadet ediyorlar. Yahudiler bilerek ameli terk ediyorlar. Bu adam harfiyen bu alimin reçetesine uyarak o memlekete gidiyor. Burada iki tane rivayet. Bir rivayet diyor ki işte tam o hududa yetişirken az bir şey kaldı. Orada Allah Celle ve Ecerini getiriyor. İşte sürüne sürüne sürüne öbür sınıra geçiyor sürünerek. Sırf o yerde ölmesi için. Diğer bir rivayette işte Allah Celle Celaluhu ecelini getiriyor yolda giderken. Ecelini getiriyor. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu geldiği geldiği memleketi uzaklaştırıyor. Gideceği memleketi yakınlaştırıyor. Ve burada melek iki, Allah Celle Celaluhu iki tane melek gönderiyor. Burada iki melek kendi aralarında nizaha düşüyorlar. Şerleri yazan melek diyor ki bu adam hayatında hayır yapmadı. Bunu cehenneme götüreceğiz. Hayırları yazan melek diyor ki bu adam sağlam bir şekilde, ihlaslı bir şekilde tövbe etti. Tamam mı? Reçeteyi aldıktan sonra reçeteye uymak için filan yere gitti. Dolayısıyla her ne kadar hayırlı amel işlemediyse de o tövbeden sonra iman üzerinde öldüğü için bu cennetliktir. Sonra Allah Celle Celaluhu işte bir hakem gönderiyor. Bir melek daha gönderiyor. Ne var işte böyle. O zaman diyor şöyle yapın. Geldiği ile gideceği memleketin arasını ölçünüz. Hangiye daha yakınsa o oraya bağlı. İşte orada Allah Celle Celaluhu bu yeri uzaklaştırıyor. O yeri e, o, bu geldiği memleketi uzaklaştırıyor. Gideceği memleketi yakınlaştırıyor. O zaman böylece ne oluyor? ehli cennetten oluyor. Burada bu misali ne için verdim ben acizane? İlim. Burada gerçekten ilim çok önemli. Yani davetçi bir kişi öğretmen olsun, efendim, müdür olsun, patron olsun, baba olsun, anne olsun, ne olursa olsun artık. Kendi tahassüsünde mutlaka bilgili olması lazım. Ve her kelime şahadeti getiren kendi dilinde mutahaklar. azında farz-ı olan bilgileri de. En azında. Ve her şahıs farz-ı olan bilgileri söylerse emin olun. O konuda bir numara davetçi olur. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, onlara emir ve yasaklar veriyor. Onlar aynen emir ve yasakları ezberliyorlar ve o yola tabi oluyorlar. Şimdi Allah Celle bana bir farz-ı olan ilmi emretmiş. Emirler var yasaklar var. Ben o emir ve yasakları harfiye ne yapıyorum? Uyuyorum. Uyduktan sonra öğreniyorum, inanıyorum. Hani daha önceden söylediğimiz gibi ilim, ondan sonra yaşam, ondan sonra çağrı, ondan sonra bu yolda gelecek olan eziyetlere sabretmek, göğüs gelerek sabretmek. Sen bir nevi Resul görevini yapıyorsun. İster öğretmen ol, ister öğrenci ol. Fark etmiyor yani. Sen madem ki bu kelime-i tevhidi getiriyorsun, Allah'ın kulusun, Bulunduğun yerde hangi şirkette çalışıyorsun? Sen orada davetçisin. Orada öğretmensin. Öğretmen olman gerekiyor. Devamlı orada reçete yazmaya yazacaksın. Çalışmaya yazacaksın. Yani sen din konusunda doktorsun. Ve özellikle farz-ı aynı olan bilgilerde. Herkes kendi tahassüsünde. Ne yapıyor orada? Allah'ın emirlerini öğrenecek. Ondan sonra yaşayacak. Ondan sonra çağrı yapacak. Gücü nispetinde. Ve özellikle devlet okullarında veyahut da devlet dairelerinde olan şahıslar devamlı dediğimiz gibi İbna, İmam İbni Teymiye'nin metoduna sarılarak böyle direkt gelmeyecek. Rıfat kardeşimizin söylediği işte ben üstten gelirim. Yani bu konuda bilgili olmak lazım. Çünkü karşıdaki taraf nasıl bir zihniyete sahip olduğunu bilmiyorum. Bir de benim görevim itibariyle benim görevim hassas bir yerdir. Dolayısıyla ben siyasi yuvarlak bir kelime vermem gerekiyor. Orada tuşa gelmemek için ve görevimde devam edip ileriye doğru çok kişinin hidayetine sebep olmak için ne yapacağım? Bu tür alimlerden örnek alarak geçmiş alimlerin yollarından, hallerinden, yaşamlarından örnek alarak ne yapacağım? Okuyacağım. Ondan sonra görevime devam edeceğim. Allahu alem.